dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümdeki başlık üslup ve hikmet. Umuma konuşma ve hataları yüze vurma İnsanlığın iftihar tablosu Aleyh-i genel tavrı itibariyle hiç kimseyi ve hiçbir kavmi karşısına alarak hatalarına yüzlerine vurmamıştır. Vaka sadakat ve vefat imsali kayma ihtimali olmayan bazı sahabi efendilerimizin hatalarını yüzlerine söylediği olmuştur. Mesela Hz. Ali radıyallahu anh efendimizi namaza kaldırdığında o radıyallahu an Allah dileseydi kalkardım demiştir. İki can serveri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sözüne karşılık elini dizine vurarak dönüp "Ve kana'l insanu ekther şey'in cedela. Zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır demiştir. Hazreti Ali radıyallahu an bu hadisi şerifi bizzat kendisi nakletmiştir. Hadiste insan olduğunun diyalekteye girmesi tenkit edilse de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki, Ali'yi karşıma alıp ona birkaç yeniçeri tokadı çaksam da, o bu işin adanmışlarından olduğundan yine de bırakıp gitmez. Fakat Peygamber Efendimizin bu tavrı hususi bazı şahıslarla sınırlı olup, onun umumi ahval ve üslubunu yansıtmaz. Mesela Hz. Ruhu Seyyidil Enam aleyhi elfü Elfi salatin ve selam birisini zekat amili olarak bir bölgeye göndermişti. O şahıs da gittiği yerde halkın vermesi gereken vergileri toplayıp getirmişti. Ancak amiller o dönemde adeta bir vali ve hakim gibi çok selahiyetli kimseler olduğundan Kimi yerlerde halk vergilerinin yanında bu vazifelilere bazı hediyeler de veriyorlardı. İşte bu zat halktan topladığı değişik vergileri maliyeye teslim ederken, bunlar size aittir, bu da bana hediye edildi diyerek kendisine verilen hediyeleri ayırmıştı. Bunun üzerine minbere çıkan Allah Resulü aleyhi salavatullahi ve selamu Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, o şahsı doğrudan muhatap alıp mahcup duruma düşürmeden, herkese hitap ediyor gibi genel bir üslupla, ben sizden birini Allah'ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o kişi gelir, şu size aittir, bu da bana hediye edilendir der. ''Eğer bu adam doğru söylüyorsa, anasının veya babasının evinde otursaydı da, hediyesi ayağına gelseydi ya?'' buyurur. Bu konuşmadan sonra bir taraftan o zat yaptığı hatayı anlayarak alacağı dersi almış, diğer taraftan umum cemaat de bu hadiseden gerekli dersi çıkarmış olmaktadır. Huneyn vakasından sonra yaşananlar da bu duruma bir misal olarak verilebilir. Bildiğiniz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin henüz Müslüman olmuş, ancak müellefe kulub olarak gördüğü bazı Mekkelilere ganimetten pay vermesi, Ensar-ı Kiram'dan bazı gençleri rahatsız etmişti. Onlardan bazıları şöyle demişti, daha onların kanı kılıçlarımızdan damlıyor. Halbuki en fazla payı da onlar alıyor. Durumdan haberdar olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ensarın tamamını toplayarak, bu sözü söyleyenlerin yüzlerine vurmadan, umuma bir konuşma yapmıştı. Evvela Cenab-ı Hakk'ın kendisini onlara bir nimet olarak gönderdiğini hatırlatarak, ben geldiğimde siz dalalet içinde değil miydiniz? Allah benimle sizi hidayete erdirmedi mi? Ben geldiğimde siz fakru zaruret içinde kıvranmıyor muydunuz? Allah benim vesilemle sizi zenginleştirmedi mi? Ben geldiğimde siz birbirinizle düşman değil miydiniz? Allah benimle sizin kalplerinizi tehlif etmedi mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara her seslenişinde Ensar da evet, minnet ve şükran Allah ve Rasulü nedir diyordu. O rehberi kül muktedâ-i ekmel Efendimiz aleyhi ekmelü t-tahaya da her zamanki gibi Yine taşı gediğine koymuş ve konuşmasını şöyle tamamlamıştı. Ey Ensar topluluğu! Herkes evine deve ile koyunla dönerken, Siz evlerinize Rasulullahla dönmeye razı değil misiniz? Bunun üzerine Ensar-ı Kiram efendilerimiz, Gözyaşları içinde razı olduk deyip, teslimiyet ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Bu hadiselerde görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, kimsenin kusurunu yüzüne vurmadan yumuşak tavrıyla bir hekim gibi hareket etmiş ve yağdan kıl çeker gibi bu problemleri çözmüştür. Bunların hepsi bir kazanma meselesidir. Siz de şayet kazanmaya kilitlenmişseniz insanları neyin kaçırıp neyin celp edeceğini çok iyi hesap etmeli ve her zaman beşiru ve lâ tüneffirû Yessirû ve lâ Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, Nur-efşan beyanı istikametinde hareket ederek, şefkat ve mülayemetle gönülleri kazanmaya çalışmalısınız. Yerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha böylece sona eriyor.